Bölüm 186 Ezanın Fazileti Hadis 1033 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, bu iş için sıra ve yer bulamaz, Kur'a çekmek zorunda kalarak Kur'a çekerlerdi. Namaza erken gitmekteki sevabı bilselerdi, birbirleriyle yarış ederlerdi. Eğer yatsı ve sabah namazını, cemaate gitme sevabını bilselerdi, emekleyerek de ve sürünerek de olsa, bu iki namaza giderlerdi. Hadis 1034. Muaviye'den Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü müezzinler insanların en uzun boyunlu olanlarıdır. Hadis 1035 Abdullah İbn Abdurrahman İbn Ebu Sa'ad'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun kendisine şöyle dedi Seni koyunlar ve köy hayatını sever görüyorum Koyunlarla veya köyde olduğun zaman namaz için ezan okurken, sesini iyice yükselt. Çünkü müezzinin sesini işiten cinni, insan ve her varlık, kıyamet gününde ezan okuyan kimse için şahitlik eder. Ebu Said, Ben bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim, demiştir. Hadis 1036 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz için ezan okunduğunda ezanı duymamak için şeytan yellenerek kaçar. Ezan bitince de geri döner. Namaz için kamet edilince yine arkasını döner kaçar. Kamet bitince kişi ile nefsi arasına sokulur vesvese çıkarır ve ona falan şeyi hatırla falan şeyi hatırla diyerek namazdan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır ta insan kaç rekat kıldığını bilmez oluncaya kadar kendisiyle uğraşmaya çalışır hadis 1037 Abdullah İbn Amr İbn Asdan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ezan işittiğiniz zaman müezinin söylediklerini aynen siz de söyleyin sonra bana salavat getirin çünkü bir kimse bana bir salavat getirirse Allah ona On kere rahmet eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile cennette Allah'ın kullarından tek bir kuluna layık olan bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesileyi isteyen kimseye şefaatim vacib olur. Hadis 1038. Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ezanı işittiğiniz zaman siz de müezzinin söylediklerini tekrar ediniz. Hadis 1039. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ezanı işittiği zaman Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi olan Allah'ım. Muhammed, Sallallahu aleyhi ve selleme, vesileyi ve fazileeti ver, onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacib olur. Hadis 1040. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim müezzini dinledikten sonra tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan, Rasul olarak Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem din olarak da İslam'dan razı oldum derse o kimsenin günahları bağışlanır. Hadis 1041. Enesten Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz.